Açık denize varıp da kılavuza gerek kalmayınca peşimiz sıra gelen sağlam yelkenli sandal bordamıza yanaştı. O zaman Pelek'le Bildat'ın nasıl heyecanlandıklarını görmek hem garip hem de hoş bir şeydi. Hele kaptan Bildat bir türlü ayrılmıyordu gemiden. Ayrılmaya gönlü razı değildi. Çünkü o tehlikeli uzun bir yola çıkıp iki fırtınalı burnu da aşacaktı bu gemi. Bunca zorlukla biriktirdiği birkaç yüz dolarcığını buraya yatırmıştı. Kaptanı eski arkadaşı kadar neredeyse kendisi kadar yaşlıydı. Amansız balinanın çene kemikleriyle cenkleşecekti bu gemi. Her bakımdan bağlı olduğu bu gemiden kopamayan zavallı ihtiyar Bildat işi bir hali uzattı. İçi içine sığmayarak güvertede, bir aşağı bir yukarı gitti geldi. Yeniden Allah'a ısmarladık demek için, kaptan kamarasına koştu, gene güverteye çıkıp rüzgardan yana baktı. Ta uzaklarda, görünmez doğu topraklarının sınırladığı sonsuz enginlere baktı. Kamaradan yana baktı, yukarıya gökyüzüne, sağa sola baktı, dört bir yana hiçbir şey görmeden baktı. Sonunda rastgele bir ipi bir ıskarmoza sardı. Soğuk kanlı duran Peleg'in elini sıkı sıkı tuttu, Bir feneri havaya kaldırıp Pelek'in yüzüne cesurca bakarken şöyle der gibiydi. Görüyorsun ya dostum Pelek, dayanabiliyorum ne de olsa, evet dayanabiliyorum. Pelek ise daha filozofça alıyordu bu işleri. Ama nedenli filozof olursa olsun, Fener yüzüne iyice yaklaşınca gözünde bir yaş pırıldadı. O da bir kameraya, bir güverteye koşmuş, kah aşağıda bir laf etmiş, kah yukarıda ikinci kaptan Starbuck'a bir şeyler söylemişti. Ama sonunda çevresine bir göz attı, arkadaşına döndü, gel kaptan Bildat dedi, eski dostum, gidelim artık, maestra yelkenini çekin öbür yana, hey, yanaştırın sandalı, yavaş, biraz yavaş ol, gel Bildat, söyle son sözünü de, gidelim, yolun açık olsun Starbuck, yolun açık olsun Stop, senin de Flask, hoşçakalın, hepinize uğurlar olsun, tam üç yıl sonra Nantucket'ta sıcak sıcak akşam yemeğiniz hazır olacak, Hadi uğurlar olsun. İhtiyar bildat, neredeyse birbirini tutmaz sözler kekeledi. Tanrı yardımcımız olsun çocuklar, Tanrı'ya emanet. İnşallah havalar güzel gider de, Ahab kaptan yanınıza çıkar. Ona gerekli olan tek şey güzel bir güneş. Gideceğiniz sıcak denizlerde, güneşten bol ne var? Avlarda dikkatli olun gemiciler. Siz de zıpkıncılar, sandalları boşuna yıpratmayın. Sedir kerestesinin fiyatı bu yıl yüzde üç arttı. Dua etmeyi de unutmayın. Bay Starbuck, göz kulak olun da fıçıcı yedek fıçı tahtalarını boşuna harcamasın. Ha, bak, az kalsın unutuyordum. Yelken çuvaldızları yeşil dolapta. Pazar günleri ava çıkmayın fazla. Ama iyi bir fırsat çıkarsa kaçırmazsınız elbette. Çünkü Tanrı'nın verdiğini tepmiş olursunuz o zaman. Bay Stubb, pekmez fıçısına bir bak ara sıra. Biraz akıtıyor gibime geldi. Bay Flask, adalara uğrarsanız şehvet şeytanlarına uyayım deme sakın. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hey Bay Starbuck, o peyniri ambarda fazla tutma, bozulur sonra. Yağ da çarçur etmeyin, dünyanın parasını verdik. Bir de sakın, hadi hadi Bildat kaptan, kes artık palavrayı, hadi alarga. Bunu söyler söylemez, pelek Bildat'ı hızla çekti, ikisi birden sandala atladılar. Gemiyle sandal birbirinden ayrıldı, gecenin soğuk ıslak rüzgere esip geçti aralarından. Üstümüzde uçan bir martı keskin bir çığlık attı. İki tekne denizde yalpa vurup birbirinden uzaklaşmaya başladılar. Yüreklerimiz dolu üç kere ''Yaşa!'' diye bağırdık ve sanki kader gibi kör körmüşcesine daldık ıssız Atlantik okyanusunun sularına. Birkaç bölüm önce Balkington diye birinden söz etmiştik. Denizden yeni gelmiş uzun bir tayfadan. New Belfort'taki handa rastlamıştım ona. O buzlu kış gecesi, ot soğuk kalleş dalgalara hınçla saldırırken, dümende kimi görsen beğenirsiniz, Balkington'ım. Dört yıllık tehlikeli bir yolculuktan sonra, karaya daha yeni çıkmışken, doğru dürüst dinlenmeden yeni bir fırtınalı sefere açılan bu adama, saygı ve korkuyla karışık bir yakınlık duygusuyla baktım. Kara, onun ayaklarını kızgın kumlar gibi yakıyordu sanki. Dünyanın en güzel şeyleri, hiç sözü edilmeyen şeylerdir. En derinlerimizde yatan ölülerin mezar taşları yoktur. İşte kitabımızın bu kısacık bölümü, Buckington'ın Taçsız Mezarı'dır. Şu kadarını söyleyeyim ki, onun alın yazısı fırtınada, rüzgarın karaya yaka paça sürüklediği bir geminin alın yazısıydı. Liman gemiye yardım etmek ister, liman merhametlidir, limanda esenlik, rahatlık, ocak başı, akşam yemeği, sıcak sıcak yorganlar, dostlar, cılız varlığımızı koruyacak her şey vardır. Ama fırtınalarda, liman ve kara, gemi için tehlikenin en büyüğüdür. Kıyıların açtığı kucaktan kaçmak zorundadır gemi. Omurgası karaya şöyle bir sürtünse, bir uçtan bir uca zangır zangır titrer. Tüm yelkenlerini açıp var gücüyle karadan kaçmaya, onu sığınağa doğru sürükleyen rüzgarla cenkleşmeye başlar. Karadan uzak, kudurmuş açık denizlere kavuşmak zorundadır. Çünkü tek kurtuluş, tehlikenin tam ortasına atılmaktır umutsuzca. En amansız Düşmanı olan Engin, onun tek dostudur. Size Balkington'a anlatabildim mi bununla? Bu öldüren, bu dayanılmaz gerçeği biraz olsun, sezinleyebildiniz mi? Bilir misiniz ki, her derin düşünce, her özlü düşünce, insan ruhunun enginlerde yiğitçe özgür kalma çabasıdır. Yerin ve göğün en azgın rüzgarları, onu kölelerin yaşadığı kalleş kıyılara sürüklemek için sinsice el birliği ederken, ruhun enginlerde özgür kalma çabasıdır. Madem öyle, madem en yüksek, en sonsuz, Tanrı kadar sonsuz, gerçek karadan uzaklaşmadadır. rüzgarın önünde, güvenilir görünen kıyılara, Korkakça atılmaktansa, bu uluyan enginde yok olmak daha iyi. Değer mi solucan gibi başını toprağa sokup sürünmek? Ey korkunç enginler! O can çekişmeler boşuna mıydı? Korkma, Balkington, korkma! Sık dişini! Denizlerdeki ölümünün köpükleri arasından fışkırıp, Göklere yükseleceksin. Madem kuyu kuyekle ben bu balina avı işine girdik ve madem bu balina avı Allah bilir neden karada yaşayanlarca şiirden yoksun epeyce kaba bir iş sayılır. Dinliyin öylese ey karalılar. Böyle düşünmekle biz balina avcılarına ne büyük bir haksızlık ettiğinize sizi inandırmaya can atıyorum. İlkin şu beylik gerçeği söyleyeyim size. Balina avcılığı birçoklarına göre iyi okumuş özgür insanların seçebileceği uğraşlar arasına girmez. Herhangi büyük bir kentin kibar çevrelerinde bir yabancı kendini örneğin zıpkıncı diye tanıtsa kimse de bir değer vermez ona. Bu yabancı tutup da deniz subaylarına özenerek kartvizitler bastırıp üstüne IBA yani ispermeçet balinaları avcısı yazdırsa kendini beğenmiş gülünç bir adam sayılacağının resmidir. Dünyanın bizi adam yerine koymamasının başlıca nedenlerinden biri bizim mesleğimizi bir çeşit kasaplık görmesi, bizi iş başında türlü pislikler içinde çalışır bilmesidir. Doğru kasaplıktır bizimkisi. Ama dünya bizi ne küçük görürse görsün, farkına varmadan saygıların en derinini gösterir bize. Evet, neredeyse tapar bize. Neden dersiniz, bu dünyanın dört bir bucağında yanan tüm kandiller, lambalar, mumlar bizim sayemizde bizi onurlandırmak için yanar? Şimdi bir de başka bir açıdan bakalım şu bizim uğraşa. İyice ölçüp biçin bu işi ve görün neyiz, neymişiz biz balinacılar? Söyleyeyim bakalım, niçin Devvit zamanındaki Hollandalılar balinacı filolarının başına amiraller koymuşlar? Niçin Fransa Kralı 16 Louis kendi parasıyla Dankercueye'ye balina gemileri donatmış ve bizim Nantaket adamızdan 30-40 aileyi nazikçe Dankercueye'ye çağırmış? Niçin Büyük Britanya 1750 ile 1788 yılları arasında balinacılarına neredeyse 1 milyon İngiliz lirası tutarında ödüller vermiş? Ve son olarak biz Amerikalı balinacılar niçin tüm dünyanın balina avcılarından sayıca daha fazlayız? Niçin 700 gemiyi aşan, 18 bin kişiyi çalıştıran, yılda 4 milyon dolar harcayan, 20 milyon dolar değerinde ve limanlarımıza her yıl 7 milyon dolar temiz para getiren bir balina filomuz var? Balina avı yaman bir iş olmasa ne anlamı olurdu tüm bunların? Söyleyeceklerimin daha yarısını bile söylemedim. Dinleyin biraz. Hiç çekinmeden şunu ileri sürebilirim ki, dünyayı iyi bilen hiçbir filozof şu son 60 yıl içinde koca dünyamıza hiçbir şeyin bu yüce, bu güçlü balina avı işi kadar barışçı bir etki yaptığını söyleyemez. Balina avı şu ya da bu biçimde öyle eşsiz olaylar yaratmış ve bu olayların öyle önemli sonuçları olmuştur ki balinacılık karnında daha doğurmadığı gebe kızlar taşıyan Mısır'ın en bereketli kral soyunun analar anasına benzetilebilir bu bakımdan. Sayıp dökmekle bitmez tüm bunlar ama birazını söylemek bile yeter. Yıllar yılı balina gemisi dünyanın en uzak, en bilinmez köşelerini yoklayan bir öncü olmuştur. Haritalarda adı geçmeyen öyle denizlere, öyle adalara girmiştir ki hiçbir Cook, hiçbir Vancouver uğramamıştır oralara. Eğer şimdi Amerika'nın, Avrupa'nın donanmaları eskiden belalı sayılan sularda rahat rahat dolaşabiliyorsa, balinacıların şanına şerefine toplar atsınlar. Çünkü onlarla vahşilerin arasını bulan, onlara ilk yol gösteren balinacılar olmuştur. Bilinmez dünyaları keşfe çıkan kahramanları, kukları, kurustenştenleri istediği kadar kutlasın herkes. Bana sorarsanız Nantakıt'tan yola çıkmış nice atsız kaptanlar, sizin tüm kuklarınız, kurustenştenleriniz kadar yüce, onlardan daha da yücedirler. Çünkü bu kaptanlar, yalın güçleriyle hiç kimseden yardım görmeden, köpek balıklarıyla dolu, en hızlı mızrakların yağdığı bilinmez adaların kıyılarında, şimdiye dek görülmedik, aklın almayacağı belalarla cenkleşmişlerdir. Kuk, tüm denizcileriyle, tüm topu tüfeğiyle zor göğüs gerebilirdi bu belalara. Güney denizlerinde seferler üstüne ballandıra ballandıra anlattığınız o masallar, bizim Nantakıtlı yiğitlerin yaşamında olağan gündelik şeylerdir. Vancouver'in kitabının üç bölümüne sığdıramadığı serüvenleri, Nantakıtlılar gemi defterine bile yazılmaya değmez saymışlardı. Ah bu dünya, şu bizim dünya! Balinacılar Homburnu'nu dönmezden önce Pasifik kıyılarına yayılan İspanyolların elde ettikleri zengin ülkelerle Avrupa arasında hiçbir alışveriş yoktu neredeyse. Ancak sömürenler gidebilirdi oralara. İlkin balinacılar İspanya kralının kıskanç sömürge politikasını delip geçtiler. Burada yerim olsa Balina avcılarının Peru'yu, Şili'yi, Bolivya'yı, köhne İspanyol boyunduruğundan eninde sonunda nasıl kurtardıklarını, buralarda ölmeyecek demokrasilerin kurulmasına nasıl yol açtıklarını anlatırdım. Denizlerin ötesindeki Amerika'yı, yani Avustralya'yı uygar dünyaya veren Balinacılar oldu. Bir Hollandalının yanlışlıkla bulduğu bu ülkeden tüm gemiler uzun süre vebadan kaçar gibi kaçarlardı. Yalnız balina gemileri o kıyılara gitmişlerdir. Bugün bunca gücü olan bu sömürgenin asıl anası balina gemisidir. Üstelik de Avustralya'ya ilk yerleşmeler olduğu günlerde o sulara iyi bir rastlantıyla demir atan balina gemilerinin cömert peksimeti, göçmenleri aç kalıp ölmekten kurtarmıştı. Sayısız Polinezya adaları içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Onlar da misyonerlere, tüccarlara yol açan, çoğu kez de İlk misyonerleri kendi teknelerinde bu adalara götüren balina gemilerine neler borçlu olduklarını yatsıyamazlar. Ve eğer günün birinde Japonya o çifte sürgülü ülke bizlere açılacak olursa ki açılmak üzeredir bunun onuru da balina avcılarının olacaktır. Ama tüm bunları anlattığım halde yine de balina avının soylu bir yanı güzel bir yanı olamaz diye tutturursanız ortaçağ şövalyeleri gibi at üstünde ve elimde mızrak sizinle elli kez dövüşmeye ve her defasında miğferinizi yarıp sizi attan düşürmeye hazır.